Günaydın. Yolsuzluk, süren ve başlayacak olan davalar derken gözler en çok hukuk sistemine çevriliyor şu günlerde. Change.org'da da bu konuda başlatılan bir kampanya son günlerde yeniden destek almaya başladı. Kanunum.com tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi mahkemelerin tüm gerekçeli kararlarının taraf isimleri çıkarılıp internette halka açılması. Kampanya sahipleri konuya bakın nasıl açıklıyor. Türk hukukunun kaynak metinlerini oluşturan yüksek yargı kararlarının küçük bir bölümü sıklıkla da kısaltılmış olarak Adalet Bakanlığı ve Yüksek Yargı Kurumlarının resmi elektronik sitelerinde erişime açılmaktadır. Birinci derecede mahkeme kararlarının ise neredeyse hiçbiri elektronik ortamda erişime açık değildir. Oysa Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun kararında dediği gibi kesinleşmiş yargı kararları Türk milletinin malıdır. İçerdikleri hakim görüşleri, savcı iddiaları ve avukat dilekçeleriyle uygarlık düzeyimizin barometresi olarak görülerek, haklı olarak ortak gündemimizin merkezinde olan, kendimizi devlet makamları önünde koruyabilmek için muhtaç olduğumuz, tabi olduğumuz kuralların önemli bir bölümünü barındıran yargı kararlarının tamamına erişimimiz olmalıdır. İptal ve yürütmeyi durdurma kararları bakımından durum daha da acildir. Kanun ve kanun hükmünde kararnami dışındaki mevzuatımızın farklı maddelerinin veya tamamı, geçici veya kesin olarak kanuna aykırı olması nedeniyle yürürlükten kaldırılan mahkeme kararlarının halka karar günü resmi yayın organları yoluyla duyurulmaması ve dolayısıyla bu kararların bilinmemesi hukuksuzluğa fazlasıyla yakın bir toplumsal hayat demektir. Sayıları artan reformlarımızın bağlamında tüm bu kararların sadece devlet avukat ve özel yayın kuruluşlarının seçmeye uygun buldukları değil, Hepsinin ve tam mettini olarak tüm bölgelerimizde yaşayan herkesin hatta adalet sistemimizle ilgili beyanlarımıza muhatap olan uluslararası kamuoyunun erişimine açılması gerekmektedir. Bir adalet sisteminin gerçek eksiklikleri ancak bu şekilde ortaya çıkabilir ve gerçek reform ancak gerçek bir tanı sonunda başlayabilir. Özel verilerin temizlenmesi konusundaki zorluklar ve yargısal faaliyetin sürdüğü durumlarda dosyaların açılmasıyla ilgili endişeler olduğunu dile getiren kanunum.com diyor ki, Yargının aleniyeti bağlamında duruşma salonunda açık olan her şeyin elektronik ortamda da açık olması gerektiğine tamamen inanmakla beraber bu endişeleri de gözeterek talebimiz mevzuat, yürütmeyi durdurma ve iptal kararları durumunda kararların günün tam metni olarak elektronik ortamda yayınlanması. Diğer kararlar durumunda ise olağan kanun yollarının tükendiği ve bu nedenle kapandı denerek arşive kalkacak olan Tüm dosyalarında tam metin olarak özel isimler ve adres bilgileri çıkarılarak dosyadaki son kararın kesinleştiği günün ertesi resmi bir internet sitesinde yayınlanması uygulamasının en geç 2014 sonunda başlamasını talep ediyoruz diyerek taleplerine dile getirmişler. Hukuktan vicdani red'e geçiyoruz. Davut Erkan tarafından başlatılan ve vicdani red hakkının tanınmasını talep eden kampanyada toplanan imzalar 13.000'i aştı ve son günlerde kampanya hızla ilerlemeye devam ediyor. Vicdani red, kişinin dini inancı, ahlaki ilkeleri veya politik görüşleri nedeniyle zorunlu askerlik hizmetini reddetmesidir. Bu hak, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası sözleşmelerin, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın düzenlenen vicdan ve din özgürlüğünün de gereğidir diyerek vicdani reddin tamamının, ve dayanaklarını anlatıyor. Türkiye hariç Avrupa Konseyi ülkeleri ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden zorunlu askerliğin olduğu ülkelerin tamamında vicdani retçiler için alternatif kamu hizmeti seçeneği sunulmaktadır. Böylece vicdani retçi askerlik yerine kamusal, sivil, barışçıl hizmetlerde çalışmakta ve bu şekilde askerlikten muaf tutulmaktadır. Türkiye anayasasında vicdan ve din özgürlüğü yer almasına rağmen askerlik kanunuyla askerlik tüm erkek vatandaşlar için zorunlu kılınmıştır. Bu yasa vicdani retçileri görmezden geldiği gibi hükümet de vicdani retçilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin bir düzenleme yapmamakta diretmektedir. Türkiye mahkum olduğu tüm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Avrupa Konseyi'nin bu konuda yasal düzenleme yapma yönündeki sistematik taleplerine karşın vicdani retçilerin yasal statüsüne ilişkin bir düzenleme yapmayarak onları ömür boyu sürecek bir hapislik veya firarilik durumuna sokmaktadır. Birçok vicdani redçi... Askerlik yapmayı reddettikleri için değişik suçlamalarla yargılanmakta ve cezaevine konmaktadır. Bu davalar vicdani retçi için sonu gelmez bir kısır döngü şeklinde devam etmektedir. Vicdani ret hakkı tanınmadığı sürece bir vicdani retçi ömür boyu bu yargılamalarla karşı karşıya kalma ve tekrar tekrar hapsedilme riski altındadır. Vicdani ret hakkının tanınması ve bu suretle vicdani retçiler hakkında suçlamaların düşürülmesi için bu kampanyaya destek verin diyerek hem talebini dile getiriyor hem de destekçilere sesleniyor. Son kampanya haberimizin konusu ise sağlık. Datça'dan Özlem Tansal tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Datça'da asbest kanserojen madde içeren asbestli su şebekesi borularının değiştirilmesi. Özlem diyor ki burada yaşasan da yaşamasan da bu imza kampanyasını senin için başlattık. Çünkü mesele ortak meselemiz. Köy hepimizin köyü. Datça'da 25 bin metrelik asbestli yani kanserojen su şebekesi borusu olduğunu net olarak öğrendik. Bu ne demektir biliyor musun? Biz çocuklarımız bu musluk suyunu içiyor. Çünkü bilmiyorlar. Suyu temiz bellemişler bugüne dek. İçmeyin desek ne fayda. Çamaşırlarımızı bu suyla yıkıyoruz ve tişörtteki ki asbesti soluyoruz. Sebzeyi, meyveyi bu suyla yıkıyoruz, suluyoruz. Yani asbestliyoruz. Kış aylarında su boruları patlıyor, kırılıyor. Bu kez her yana tehlike saçıyor. En çok da tahmin etmeye çalışan görevliler için vahim bir durum söz konusu. Devlet eliyle zinhar yasaklanan asbestin bizim hayatımızdan da çıkmasını istiyoruz daha önce yapılması gereken şimdi yapılması için imza topluyoruz. Burada yaşamıyor olsan da tertemiz bir köyde, bir ağaç gölgesinde derin ve tereddütsüz bir soluk almak istiyorsan gün bugün. Katkın büyük olacak. Bizler senin de desteğinle en doğal yaşam hakkımıza duyarlılık göstereceğini içtenlikle inanıyoruz. Şimdiden teşekkürler diyorlar. Sağlıklı Datça için Özlemin imza kampanyasını change.org/sağlıklıdatça adresinde bulabilirsiniz. Suyuyla, havasıyla, tertemiz günler dileğiyle esen kalın.